Ebu Hureyre'den radiyallahu anh'a nakledildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salat ve selam getiren kimse için sıratta bir nur yaratılır. Bu nur sahibi sırattayken cehennem ehlinden olmaz. Allah'ım şüphesiz ben senin bildiğin hayırlardan ister. Senin bildiğin şerlerden yine sana sığınırım. Senin bildiğin her türlü günahtan bağışlanmamı talep ederim. Şüphesiz bilen sensin, biz bilmeyiz. Sen kayıpları tam anlamıyla bilensin. Allahum min ve ve Allahım. Yaşadığım bu zamanda fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmalarından ve zaafa düşürmelerinden beni koru. Bana merhamet eyle. Allah'ım, beni zatından gelen himaye ile ömrümün sonuna kadar Kurtulmuş olabilmem için bütün yarattıklarının şerrinden metin bir sığınakla muhafaza eyle. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin adede men salla aleyh. فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرت يصلي عليه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي نور من نوره الأنوار أشرق بشعاع سره الأسرار. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve O'nun âline, O'na salat okuyanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve O'nun âline, O'na salat okumayanların sayısınca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve O'nun âline, O'na salat okunmasının layık olduğu şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline, ona salat okunması vacip olan salavat gibi salatayla. Hatta Efendimiz Muhammed'e ve onun aline okunmasını emrettiği şekilde salatayla. Efendimiz Muhammed'e ve onun aline kendi nuru, nurların bile nuru sayılan ve bu sayede sırnın şuasıyla nice sırların aydınlandığı salat ile salatayla. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin wa ala ali sayidina Muhammedin wa ala ahli efendimiz Muhammed'e, aline ve ebrar olan bütün ehli beytine salat eyle. Allahümme... صل على سيدنا محمد على اله بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وامام حضرتك وخاتم انبيائك صلاه تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاه ترضيك ما وترضى بها عنا يا رب العالمين Allah'ım senin nurlarının ummanı, sırlarının kaynağı, varlığını ispat eden delillerin lisanı, mülk aleminin direği, huzuruna ulaşmak isteyenlerin imamı, peygamberlerin sonuncusu, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek, okuduğumuzda bizden de razı olacağın salatla ona salat eyle ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Allahumma Rabbal Hall wal Haram wa Rabbal Ma'şeril Haram wa Rabbal Beytil Haram wa Rabbal Rukni wal Makam. Ebli Seyyidina ve Mevlana Muhammedin minnes selam. Ey hıl ve haremin Rabbi Ey meşarı haremin Rabbi Ey beyt-i haramın Rabbi Ey rükn ve makamın Rabbi olan Allah'ım Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e Bizden selam ulaştır Allah'ım Allah'ım Önceki yaratılmışların ve kıyamete kadar yaratılacak olanların efendisi, Efendimiz ve sahibimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e her an ve her zaman salat eyle. Allah'ım Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kıyamete kadar en yüce meleklerin bulunduğu makamda meleği ala'da salat eyle Allahumma salli ala sayidina ve مولانا Muhammed hatta terasa al-ardu ve men alayha ve ente khayrul Allah'ım yeryüzü ve üzerinde bulunanlar görevlerini tamamlayıp huzurunda toplanıncaya kadar Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Zira sen sahip olanların en üstünüsün.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 Ümmi Nebi Muhammed'e ve onun aline de salat ile Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Ümmi Nebi Muhammed'e bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك وسبقت به مشيئتك وصلت عليه ملائكتك صلاة دائمة بدوامك باقية بفضلك وإحسانك إلى أبد الأبد أبدا Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ezeli ilminin bildiği, kader ilminin gerçekleştiği, iradenin cereyan ettiği, meleklerinin de ona salat ettiği kadar, hem sürekli fazlınla hem de sonsuzluğuna asla son olmayacak ihsanınla hep, ebedi kalacak şekilde salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala al seyyidina muhammedin adede maa ahata bihi ilmuk ve ahsahu kitabuke ve şehidet bihi melâiketuk ve ahsahu kitabuke ve şehidet bihi melâiketuk ve arda an ashabihi ve rahem ummetahu innaka hamidun mecid Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve onun aline ilminin kuşattığı, Kur'an-ı Kerim'in zikrettiği, meleklerinin de ifade ettiği şehadet sayısınca salat eyle. Onun ashabından razı ol, ümmetine merhamet eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin ve ala cemi'i ashabi seyyidina Muhammed. Allahümme efendimiz Muhammed'e onun aline ve bütün ashabına salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al Muhammedin ala Allah'ım Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle. Bütün alemlere bereket ihsan ettiğin gibi onlara da bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen medh edilmeye layık, azamet ve şeref sahibi olansın. Allahümme bi khuşu'i al kalbi sujud. Leke ya seyyidi bi gayri cuhud. Ve bike ya Allahü ya jelilü fe la şey e yudanike fi ghalizil ahud. Ve bi kürsiyike almükelleli bin nuri ila arşike al azimil mecid. وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد فاجعلني من المحبين المحبوبين المقربين العارفين العاشقين لك ''Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Vudud'' Allah'ım, secde halindeki kalp huşu ile sana sığınıyorum, ey efendim... ''Ey Allah, ey Celil, verilen sözlere senin kadar vefa gösteren yoktur. Nurla süslü kürsiden itibaren yüce ve şerefli arşına kadar neler varsa onların hatrı ve arşının altında bulunanların hakkı için dileğimi sana arz ediyorum. Sen semaları ve gök gürültülerini yaratmadan önce sen sen oladı.'' Ancak birliğinle ilah olarak bilinen, asla benzeri olmayan ilahsın ey Allah'ım. Beni zatın için sevenlerden, senin tarafından sevilen kullardan, sana yakınlaşmış büyük zatlardan ve sana tutkun aşıklardan eyle. Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Allah. Ey Allah Ey Allah Ey Vedud Allah'ım Allah'ım Ezeli ilminle bildiğin şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle Allah'ım Allah'ım, على Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şeyler sayısınca efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, kudretinin nüfuz ettiği şeyler sayısınca Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maa khassassatfu iradetuk. Allahım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e iradenin tahsis ettiği şeyler sayısınca salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede maa tevecjehe ileyhi emruke ve nehyuk. Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e ona emrettiğin ve yasakladığın şeyler sayıısınca sala ile Allah'ım Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin duyma kudretinin kavradığı şeyler sayıısıncaaleate ile Allah'ım Allah'ım efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e senin görme kudretinin kavradığı şeyler sayısınca salatayla Allahummsalli Allah'ım sayidina ve مولانا محمد عدد Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad edenlerin sayısınca salat eyle. Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kendisini hatırlayıp yad etmekten gafil olanların sayısınca salat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 Ağaçların yaprakları sayısınca salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede davab bil efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e yaban hayvanları sayısınca salat eyle. Allahümme salli ala ve mevlana Muhammedin bihar. Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e deniz hayvanları sayısınca salat eyle. Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e denizlerdeki sular miktarınca salat Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin adedemâ azlem aleyhin leylü ve adâ'a aleyhin nehâr Allahümme Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece karanlığının kendilerini bürüdüğü ve gündüz aydınlığının kuşattığı şeyler sayısınca salat eyle Allahümme Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e gece ve gündüz salat eyle. Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e kumlar miktarınca salat eyle. Allah'ım ala ve mevlana ve efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e kadın ve erkek kulların sayısınca salat ile Allahım, ala seyidina ve Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e bizzat senin razı olacağın kadar salat eyle. Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e senin kelimelerin sayısınca salat Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e yer ve gök dolusunca salat eyle. Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e arşının ağırlığı kadar salat eyle.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 ...en faziletlisiyle salat eyle. Allahümme salli ala nebiyyirrahme. Allahümme rahmet peygamberine salat eyle. Allahümme salli ala şefi'i'l-ümme. Allahümme bu ümmetin şefaatçisine salat eyle. Allahümme salli ala kâşifil-gümme. Allah'ım darlığı gideren zata salat eyle. Allah'ım masalli ala mücliz zulme. Allah'ım zulmeti aydınlatan zata salat eyle. Allah'ım masalli ala mûlin ni'me. Allah'ım nimeti ulaştıran zata salat eyle. Allah'ım masalli ala mutir rahme. Allah'ım rahmeti getiren zata salat eyle. Allah'ım salli ala sahibil havuzil mevruud. Allah'ım kevser şarabının bulunduğu havuz sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım salli ala sahibil meqamil mahmud. Allah'ım makamı mahmud sahibi olan Zat'a salat eyle. Allah'ım salli ala sahibin liva'il ma'kud. Allah'ım kıyamet günü hamd sancağı sahibi olan Zat'a salat eyle. Allah'ım salli ala mekan mekanil meşhud. Allah'ım miraç gecesi ulaştığı makam sahibi olan Zat'a salat eyle.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 Allah'ım semada Mahmut ve yeryüzünde Muhammed adıyla anılan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım nübüvvet mührü sahibi olan Zat'a salat eyle. Allah'ım nübüvvet mührü sahibi olan Zat'a Allah'ım doğumunda ve doğumundan sonra zuhur eden alametler sahibi Zat'a salat eyle. Allah'ım her türlü ikramla sıfatlanmış olan Zat'a salat eyle. Allah'ım öncekilerin ve sonra gelenlerin Efendisi seyyidi olma özelliği kazanan Zat'a salat eyle. Allahum salli ala bulutun kendisini gölgelediği zata salat eyle Allahum salli ala man arkasındakini tıpkı önünde olan kimseyi gördüğü gibi gören zata salat eyle Allahümme ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ Allah'ım kıyamet günü şefaat talebi kabul edilen ve şefaat eden zata ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ Allah'ım şefaat sahibi olan zata salat eyle. Allahumma salli ala sahibil Allah'ım en yüce cennetlerin en yüce makamı olan vesile sahibi zata salat eyle. Allahumma salli fazile. Allah'ım fazilet sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım cennetteki derecelerin hepsinden en yüce olan yüksek derece sahibi zata salat eyle Allahum ala Allah'ım sünnet olarak taşıdığı baston sahibi zata salat eyle Allahum sallallahu ala sahibin alain Allah'ım, İncil'de zikredilmiş sıfatı olarak, ayaklarına nalın giyen zata salat eyle. Allah'ım, Allah peygamberliğini işaret eden delil, hüccet sahibi zata salat eyle. Allah'ım, peygamberliğini sahibi zata Allah'ım peygamberliğini açıkça gösteren ıspat, burhan sahibi zata salat eyle. Allah'ım salli ala sahibis Allah'ım herkese hükmünü geçiren, hükümranlık sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım salli ala sahibis Allah'ım miraçta başına giydirilen nurdan taç sahibi zata salat eyle. Allah'ım, mirac. Allah Miraca çıkma şerefine sahip olan zata salat eyle. Allah'ım, Allah kılıç sahibi olan zata salat eyle. Allah'ım, Necib Allah Necip adındaki deveye binen zata salat eyle. Allahım, salli ala rakibil binen zata miraç gecesi Allahım, binen zata salat eyle. Allahım, müraccesi ala binen zata salate ile. Allahım, müraccesi bura binen zata Allahım, müraccesi bura binen zata salate ile. zata salate ile. Allahım, bütün insanlara şefaat eden zata salat eyle. Allahım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salate ile. Allahım, elinde yiyeceğin tesbih ettiği zata salate ile. Allahım, salâla man bâka illeyi elcizgâ ve hân lî firaq. Allah'ım, kendisinden ayrıldığında hurma kütüğünün inleyip ağladığı zata salat eyle. Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana sığındığı zata salat eyle. Allah'ım, sahra kuşlarının kendisiyle sana Allah'ım elinde küçük çakıl taşlarının tesbih ettiği Zat'a salat eyle. Allah'ım huzuruna geyiğin gelip kendisinden en fasih ifadeyle şefaat talebinde bulunduğu Zat'a salat eyle. Allah'ım, her biri büyük mürşid olan ashabıyla mecliste sohbet ederken, meleklerin kendisiyle konuştuğu zata salat eyle. Allah'ım, insanları cennetle sevindiren ama cehennemle de korkutan zata salat eyle. Allahumma salli munir. Allah'ım, aydınlatıcı kandil gibi nur saçan zata salat eyle. Allahumma salli ala men ileyhi'l Allah'ım, devenin kendisine halinden şikayet ettiği zata salat eyle.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 Allahümme salli ala nuril envar. nurların nuru olan zata salat eyle. Allahümme salli ala Allah ayın kendisi için ikiye ayrıldığı zata salat eyle. Allahümme salli ala t-tayyibil Allah'ım maddeten ve manen tertemiz olan zata salat eyle. Allah'ım Allah en üstün makamda sana en yakın olan zata salat eyle. Allah'ım Allah şirkin ve küfrün karanlığını yok edip, Aleme iman nurunu yayarak tan yerini artan zata salat eyle. Allahumma salli ala'n necmis Allah'ım, karanlığı delen yıldız misali o zata salat eyle. Allahumma salli ala'l urvetil meska. Allah'ım, tutunulacak sapa sağlam birecek zata salat eyle. Allahümme ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ Allah'ım ala's saaqil min al insanlara Kevser havuzundan içilecek olan zata salat eyle Allah'ım ala saahib liwa'il hamd liwa'il hamd sahibi zata salat eyle Allahumma salli Allah'ım insanları hak yola irşat ederken bütün varlığıyla İslam dinini tebliğe yönelen zata salat eyle Allah'ım razı olduğun hususta tam manasıyla gayret eden zata salat eyle Allahümme salli alen nebiyyil khatam Allahümme son nebiye salat eyle Allahümme salli alen rasulil khatam Allahum son rasule salat eyle Allahümme salli alen Mustafa'l kâim Allahum Hakkı ayakta tutan Mustafa'ya salat eyle. Allahım, salli ala resulike Ebil Kasim. Allah'ım, resulün Ebul Kasım'a salat eyle. Allahım, salli ala sahibil ayat. Allah'ım, ayetler sahibi olan zata salat eyle. Allahım, salli ala sahibid dilalat. Allah'ım bütün insanlara emir ve yasakları açıklayarak doğru yolu gösteren deliller sahibi zata salat eyle. Allah'ım salli ala sahibil Allah'ım anlattıklarının dışında nice ilahi sırlar ve işaretlere sahip olan zata salat eyle. Allah'ım salli ala sahibil keramat. Allah'ım Peygamberliğinden önce kendisinden meydana gelen ve adına irhasat denilen harikuladelikler anlamındaki kerametler sahibi olan Zata salat eyle. Allahümme salli ala sahibil alamat. Allahım alametler sahibi Zata salat eyle. Allahümme salli ala sahibil Allah'ım peygamberliğine delalet eden açık ayetler ve burhanlar sahibi Zat'a salat eyle. Allah'ım salli ala sahibil mucizat. Allah'ım mucizeler sahibi olan Zat'a salat eyle. Allah'ım salli ala sahibil khawarikil adat. Allah'ım harikulade işlerin sahibi olan Zat'a salat eyle. Allah'ım ala men sallamat taşların kendisine selam verdiği zata salat eyle Allahummsolli ala men sajdat huzurunda ağaçların secde ettiği zata salat eyle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 Allah'ım aldığı abdest suyunun artığıyla ağaçların yeşerdiği zata salat eyle Allahım sallı ala Allah'ım nurundan bütün nurların yayılıp dağıldığı zata salat eyle Allahım, ﷺ Allahım, kendisini okunan salavat sayesinde günahların silindiği zata salat ile. Allahım, ﷺ Allahım, kendisini okunan salavatla. Ebrar makamındaki kulların makamına erişilen zata salat ile. Allahumme salli ala men bis alayhi yurhamul kibar ve siyar Allahum, kendisine okunan salavatla büyüklerin ve küçüklerin rahmete nail oldukları zata salat ile. Allahum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 Allah'ım kendisine okunan salavatla aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine erişilen Zat'a salat eyle. Allahümme salli Allah'ım düşmanlarının kalbine korku salmakla güçlendirilmiş ve yardım olunmuş olan Zat'a salat eyle. Allahümme salli alel muhtaril mümeccad. Allah'ım seçilmiş azamet ve şeref sahibi olan Zat'a salat eyle. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed. Allah'ım Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e salat eyle. Allahümme salli ala men kâne izâ meşâfil berri al ekferi ta'allakati l-muhuşu bi ezyâlih. Allah'ım boş sahralarda yürüdüğünde vahşi hayvanların bile onun eteğine yapıştığı zata salat eyle. Allah'ım ona, aline ve ashabına tam manasıyla salat ve selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. <gülüyor> Günahlar da dahil olmak üzere, her şeyi bilmesine rağmen, engin merhametinden dolayı Allah'a hamd olsun. Aynı şekilde günahları helak etmekte dahil olmak üzere, her şeye kadir olmasına rağmen affeden Allah'a hamdolsun Allahumme inni auzu e bika min al-faqr illa ilaike ve min al-zulli illa leke ve min al-khawfi illa mink ve auzu e bika an aquula av zurna au usha fujura au akuna bika magrura Allah'ım, şüphesiz ben fakirlikten, zatından başka birine zelil olmaktan, senden başkasından korkmaktan, yalan söylemekten, bütün günah çeşitlerini işlemekten ve senin affını aldanıp, gururlanarak günaha dalmaktan, düşmanların şamatasından, dermansız dertlerden, ümidin boşa gitmesinden, nimeti kaybetmekten, belanın ansızın gelmesinden hep sana sığınırım. Allah'ım, Habibinin layık olduğu şekilde Efendimiz Muhammed'i mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle. salli ala ve aleyhi ve anna Allah'ım dostunun layık olduğu şekilde Efendimiz İbrahim'i mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle.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 Kelimelerinin sayısı ve tamamen hoşnutluğunla bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun aline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adada men salla aleyh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 Efendimiz Muhammed'e okunan salat sayısınca ona salat eyle. Allahumma salli ala seydina Muhammedin ad'afa ma sulli alayhi. Allah'ım efendimiz Muhammed'e okunan salavatın katlarınca ona salat eyle. Muhammedin kama Allah'ım Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ona salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e layık gördüğün, sevip razı olduğun şekilde ona salat eyle.